Başladık mı? Bugün annenizin kızlık soyadını unutun! <gülüyor> Ama bu kelimeyi unutmayın. Hissi kablel vuku. Şşş, çuk, giriş. <gülüyor> anladın mı? Sen biraz lazsın. Hemen anlamıyorum. Anladın değil mi? Şş, vallahi anladın mı? <gülüyor> Hissi kablel vuku yani bir meseleyi önceden görme, sezme anlamına gelir. Yani batılıların kullandığı altıncı hissinin aynısı hemen hemen. Ruha zaman ve mekan yoktur. Zaman ve mekanla sınırlı olan bedendir. Bu yüzden bedenin esirliğinden kurtulmuş bir insan bu meseleyi çok daha iyi anlayabilir. Hitsi kablel vuku hani ben benim aklıma gelmişti diyorsun ya o işte hissi kablel vuku oluyor. Aslında dejavu dedikleri olay da hissi kablel vuku'nun bir çakmasıdır. Hay I, I see, see that, that people to yani baktığında günlük hayatta yaşadığın o kadar çok olay biraz sonra dersimizde çözülecek ki inanamayacaksın. Şimdi bu vuku'yu daha net bir anla anlamamız lazım yani bir olay olmadan önce onu sezebilirsin ya da etrafındaki birilerini mesela şunu hiç yaşadınız mı böyle birinin sırtından ensesinden çok dikkatli bir şekilde bakıyorsunuz ve o kişi dönüyor size belki yaşamışsınızdır yani o an bedenlerden sıyrılmış ruhlar bir şekilde İntibata geçebiliyor. İşte buna da hissi kabilel vuku denebiliyor veyahut şunu yaşamışsınızdır. Yani bir gün gece bir rüya görürsünüz. Rüyanızda daha önce görmediğiniz bir yüz yahut dünya rüyanızda daha önce yaşamadığınız bir olay yaşarsınız. Ertesi gün bir bakarsınız. Rüyanızda ne gördüyseniz, rüyanızda ne yaşamışsanız ayan beyan hepsi başınıza gelir. İşte bu da bir hissi kabilel vuku'dur. Mesela bir felaket öncesinde ruhunda çok daralmalar yaşayan insanlar vardır. Hatta işte rüyalarında da bu daralmalarla beraber yenilikler görürler. Ve bu insanlar hakikaten o daralmanın neticesinde çok kötü bir olay yaşayacaklarını sezebilirler. Böyle birden ruhuma bir darlık geldi derler. Çok sevdikleri birini kaybederler bir anda. Bunların hepsi hissikabilen bir koşu. Şimdi bizlerin letaifleri mevcut. Yani latifeleri. Bizim manevi organlarımız var. Olay aslında bu manevi organlarda. Manevi organlar bizim Cenab-ı iletişim kurmamızı sağlayan bir baz istasyonu gibi düşünebilirsiniz. Mesela şöyle düşünün. Şöyle elimdeki beş parmağı size göstersem ve desem ki parmaklarımdan bir tanesini seçin desem. Siz de tutup deseniz ki ya ben serçe parmağı seçtim Mehmet deseniz. Ve ben sorsam kardeşim neden diğer dört parmağımı değil de serçe parmağımı seçtin? Bunun mantıklı bir açıklaması yok. İşte burada latifeler devreye giriyor. Yani bizim manevi organlar. Mesela iki tanesinden bahsedeyim. Bizde saika yani sevk eden ve şair yani şerp veren iki tane duygu vardır. İki tane latife vardır. Bunların hepsi Allah'la bağlantılı. Şimdi sizin Cenab-ı Allah'la bağlantınızın iyi olduğunu düşünün. Siz de al bakalım bu beş tanesinden birini seç dediğimde seçme arzusunu doğuran ya da seçmeme arzusunu doğuran şeyin adı şayika oluyor. Yani bir şeyi yapma yapmama. Bir yere gitme gitmeme. Birine ziyarete varma baba, Bunların hepsi şaika. Şevk verme ya da vermeme. Şaika latifesiyle oluyor. Bu 5 taneden neden bunu seçmeniz de saika denen sevk verme latifesinden oluyor. İşte sizlerin Cenabı Allah'la iletişim sağlayan bu latifeleri açık olursa yani böyle günahsız ruhu temiz bir insan olursanız bir gün yolda birden bir mağazaya girmeyi canınız çeker. Birden şayika damarı çalışır. Girdiğiniz mağazada birçok raf varken siz o raflardan en doğru olanına sevk edilirsiniz. Çünkü şayika damarı çalışır. O esnada yanınızdan geçen öyle bir tanesiyle göz göze gelirsiniz ve içinizden dersiniz ki ''Yahu sanki ben 30 yıllık hayatımda 40 yıldır bu gözleri arıyorum. Sanki bu insan bu ikizim değil de adeta suç ortamı olmak için vardır dersiniz ve hissi kablel vuku devreye girer. Göz göze değdiğiniz anda asırlardır berabermiş gibi bir saniyeniz geçer ve o kişi ilerideki işiniz buldu. İşte hissi kablel vuku böyle bir duygudur. Bir tane adam diyor işte ya ben ben seziyorum bu insan hakkımda kötü konuşuyor diyor ama o insan hiç öyle bir şey dememiş. Hissi i Kablel Vuku bozulmuş, latifeler bozuk, şerli çalışıyor. Anladın mı? Ama bir insanın, bak mesela Üstad ne diyor? Sıddık Sabri senin cisminde yani ayağında. Kardeşliğimin sikkesini gördüğüm zaman bir hissi i Kablel Vuku ile kalbime geldi diyor. Ömer, Üstad bir bakıyor parmakları bitişik Sabri abinin. Parmaklarının bitişik olduğundan hisleri çalışıyor. Üstad ne diyor? Basit perdeler altında mühim işaretler verilir, ehli anlar diyor. Bir parmakta neyi anlıyor? Birden kalme geldi, bu zat mühim bir vakitte bana çok ehemmiyetli bir kardeşlik edecek. Ve muvaffak oldun, yaptığın Allah senden ebeden razı olsun diyor. Olayı görüyor musun? Şimdi biz... Bu latifemizde düzenli çalışırsa, yani Cenabı Allah'la iletişim sağladığımız olayları bozmazsak ki ben en çok bozan şeylerin gıybet, iftira, dedikodu, haset. İnanın bunlar kadar. Yani kişinin kendine verdiği şahsi günahları belki bu kadar bozduğunu görmedim ama bunların çok bozduğunu gördüm. Anladın mı Ömer? Burada bozmazsak bir adamın gözüne baktığın anda. Bak Üstad ne diyor? Parmağına baktım anladım diyor. Gözüne baktığın anda iliklerine kadar Yunus hissedersin ve dersin ki evet, hem dünyada hem ahirette yan yana yürüyeceğim insanı buldum. İster kardeş ister arkadaş ister ortaklık cihetiyle. Bu ön sezi dediğimiz sisi Qable'l Vuku Allah'ın veli kullarında çok çok çok ileri düzeylerdedir. Yani bunlar içeri giren bir insanın belki gözlerine baktıklarında iliklerine kadar hissederler, rahatsız olurlar. Kimisinin umut dolu gözlerine baktığında gelecekte ümmete ne hizmetler edebileceğini görür ve yüreği pırpır eder. Ama bu veli kullarda bu iş biraz daha fazladır ve özellikle vatana, millete, ümmete, İslam'a bunlara gelecek bir zararı kimileri aylar öncesinden hisseder ve aylar boyu geceleri artık uykusuz devam eder. Hemen hemen herkes farkında olsun veya olmasın başından geçmiş çok esrarengiz hadiseler var. Zaten hissikabilel vuku dediğin olay zaten böyle laboratuvarda incelenecek bir hadise değil yani bu manevi organlarla ilişkili. Bu yüzden birçok insanın başından geçmiş esrarengiz olayların altında da bu duygu vardır aslında hissikabilel vuku. Ama bilse sezecek. Açıklanamaz ama sezilir. Anladın mı? Ve sezilerinin temizliğine güvense adama baktığı anda dost olur mu olmaz mı? Hanıma baktığı anda... Eş olur mu, olmaz mı? Bak o az önce bahsettiğimiz örneği bir düşün. Bir alışveriş merkezine girmek ister. Birçok reyon vardır. Bak baştan alayım. Alışveriş merkezine girmek ister, şayika. Birçok reyon vardır. Doğru olanına gider bulur, Şayika. Gözüne öyle bir bakar ki o bayanla. Ya ben sanki bununla yıllar önceden tanışıyormuşum gibi. içinden sorar. Yoksa biz daha önceden tanışıyor muyduk? Bu da istikabiler bu. Yalnız bunları helal dairede söylüyorum ha. Ablam falan ya. <gülüyor> o yok, o yok. Haram. Haram. Öyle değil yani. Tamam mı? Gidecek, helalinden isteyecek. Onu anlatıyorsun. Bu yaşadığınız esrarengiz olaylarda çok ilginç bir hadiseyi önceden hissetmişliğiniz vardır. Ya da Birinden bahsedersiniz, ya bu Sinan yok, bu Sinan aşağı Sinan yukarı, aa Sinan geldi böyle kapı açılır Sinan girer içeri. Yani bak bunlar hepsi nereye çarpıyor? Hissi Kablel Vuku. İlk defa karşılaştığınız birini ya da manzarayı önceden görmüş olma hissi. Mesela Deja Vu'yu da falan çarptırıyorlar, o da bu Latife'nin eseridir aslında. dejavu değil, Hissi Vuku aslı. Benzıl Washington var ya, bu hakikati bilse çekmezdi o Deja Vu'yu. Gelir burada bizimle Hissi dersi yapardı. <gülüyor> o da aldanmış. <gülüyor> Mesela bizim çok yaşadığımız olaylar, açarız böyle, işte Kur'an'dan ya bir ayet okuruz, ya bir tane o gün bir hadis okumuşuzdur, ya Risale'den bir ders yaparız. Yanda 10 kişinin 9'u. Hiç şaşırmadık. Yarım saat önce biz de burayı okumuştuk. Lan de yani. Bu adam hakikatinin içinde hep aynı yere çarpar? Hep çarpar. Demek hisler öyle aynı ki hep aynı anda vuku buluyor. Buna da yani Nasıl iyidir? <gülüyor> <gülüyor> Hepimizin başından geçenler bu sırlı olaylar. Yani aslında baktığında yani bu dersle birleştirdiğinde hissi kablel vuku kelimesinin manasına baktığında altında çok fazla bize sırlı mesajlar sunmaktadır. Ve bana sorarsan kainatı çok daha şuurlu bir şekilde hissetmemizi sağlar. Çünkü onun konuştuğuyla hiç bilmeden benim konuştuğum aynı anda denk geliyorsa, onun zikrettiği isim ve benim zikrettiğimin aynı anda kapıdan geliyorsa bunlarda kesin bir kasıt vardır. Bunlarda kasıt varsa hepimizi aynı anda tanıyan, aynı anda bilen bir irade olmak zorundadır. Yani, yani la ilahe illallah. Yunus gidiyor, tişört almaya gidiyor gruba atıyor ki ömründe ilk defa gidip böyle bir hayırlı iş yapmıştır. Yani abi çekim için tişört bakıyor. Yani gidiyor, resimlerini atıyor bir bakıyorum benim belki de bir aydır hazırlamaya çalıştığım bir ders. Hemen diyorum ki ben zaten İstikabla'l-Vuku'nun ders Benim her ders öyle işaretsiz <gülüyor> İşaretsiz dersimiz. <gülüyor> evet, o yüzden şaşıramadım. Beni. Ya. Hazreti Fatma Anamız, Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından sonra çok ağır günler geçirir ve neredeyse her günü bin günlük bir ölümün acısını bedeninde taşır. Babasını yani Efendimiz Aleyhisselam'ı kaybedince zaten bu acıya narin bedeni ancak 6 ay dayanabilmiştir. Başından ayrılmayan ünlü Selem'e hadisede şöyle ince bir husus bahseder. Son günüydü, gözleri eskisi gibi pırıl pırıl parlıyordu. Her tarafından neşeli olduğu belliydi ve ben artık kalkamayacağım. ''Bana bir su getirin, abdest aldırın'' dedi. Dinleni yaptım, abdestini aldı ve bana tebessümlerle baktı. ''Biliyor musun, ben artık ayrılıyorum, biraz sonra vefat edeceğim ve biraz sonra sevgili babama kavuşacağım.'' Aradan birkaç dakikaya geçer ya geçmez nur insan anamız Fatıma birkaç dakika sonra vefat eder. İşte hissi kablel bir örneği daha. Yunus düşünsene. Allah'la o kadar yakınsın ki, bütün manevi organların, latifelerin, esas bazistasyonuna, Rabbim'le o derece bağlı ki, Allah öleceğine kadar belki de sana hissi kabler vuku ile hissettiriyor. Hayvaniyeti ve cismaniyeti terk et, kalbin ve ruhun derece hayatına yükseldi üstad değil mi? Onu yaptığın anda zaten, artık dünyanın zaman ve zemininden, zorunlu hapishanelerinden sıyırıldığından dolayı kalbin ve ruhun derece hayatına yükseliyorsun. Kalbin esas hayatında da zaman ve mekan mehumları olmadığından uzaktaki öleceğin, geçmişteki acıların ve doğumun hepsi bir an gibi gözüküyor neredeyse. İskilip'li Atif Hoca çıkacağı mahkemede sabaha kadar müdafalar hazırlar. Ve sabah uyanınca hazırladığı bütün müdafaları eliyle buruşturup yırtar atar köşeye. E tabi koğuştakiler merak eder. Ya hocam sen saatlerdir bunlarla uğraşıyorsun. Yani ne oldu da böyle bir anda yırttın deyince. Rüyama Resulullah aleyhisselam geldi. Bana sordu. Atif Yoksa hala bize gelmek istemiyor musun? İstiyorum ya Resulallah dedim rüyada. Ve anladım. Yaptığım müdafaların böyle bir davete Hadsizlik oldu ve uyandım ellerimle bütün müdafaları yırttıp attım demiştir ve hakikaten de aradan birkaç gün geçtikten sonra İskiripli Atıf Hoca idam ettirilip Resulullah'a inşallah kavuşmuştur. Çok ilginç değil mi o da? Çok, çok ilginç bir vaka. Mesela bunu maddi sebeplerle açıklayamazsın. İskilip'le atıfır... Hepsi hissi kablal vuku. cenab Allah'la ne kadar yakınlaşırsan, en dar günlerinde Rabbine o kadar iyi hissedersin. İşte hissi kablal vuku. Anladın mı? Yani öyle bir şey oluyor ki bazen dara düşüyorsun, Allah'ın inayetinin haşa yanında olduğunu hissedemiyorsun. Niye? Latifelerin tıkıldığı hissi kablal vuku çalışmıyor. Anladın mı? Bak his, kablal vuku yani vuku olmamış bir olayı önceden hissediyorsun. Bu kapalı yani. Bilsen ki o şerli olayın altındaki diğer hayırları, onu bile hissedemiyorsun. Hissetsen o an belki. Onu bile hissedemiyorsun. O kadar tıkanıyor Latifeler. Neden? Şerden, günahtan, gıybetten, iftiradan, dedikodudan, hep kendini düşünmekten, dünyaya tapmaktan, tenekelerle, betonlarla yatıp kalkmaktan. Ama cevap hazır onlara da. İyi de abi bu dünyada başka nasıl yaşanır ki? Bunları anlatınca akla şu geliyor, iyi de abi gaybı yalnız Allah bilmez mi? Evet doğru yalnız Allah bilir ama dilediği kullarına da bildirir. Çünkü cin suresinde aynen şöyle geçiyor. Gaybı, gaybı bilen, bilen odur, gizli, gizli bilgisini, bilgisini kimseye, kimseye göstermez. Ancak, ancak razı olduğu elçiye gösterir. O elçinin, elçinin önüne ve arkasına, arkasına gözetleyici koyarlar.